3. madde Risale-i Nur'un müsaade-i hükümet alınmadan intişarı ve hissiyat-ı imaniyeyi kuvvetleştirmesiyle ileri de belki hükümetin serbestane prensiplerine set çeker ve emniyeti umumiye'yi ihlal eder. el Risale-i Nur nurdur. Nur'dan zarar gelmez. Siyaset topuzunu 13 seneden beri elinden atmıştır ve bu vatanın ve bu milletin hayatlarının temel taşları olan hakikat kutsiyeyi tespit eder. Ve bu mübarek milletin yüzde doksan dokuzuna zararsız menfaati olduğuna, eczalarını okuyan bütün zatları işhad edebilirim. Haydi biri çıksın desin, bunda bir zarar gördüm. Ve saniyen, benim matbaam yok ve müteaddit katiplerim yok. Birisini zor ile bulabilirim. Ve hüsnü hattım yok. Yarım ümmiyim. Bir saatte ancak bir sayfayı çok noksan yazımla yazabilirim. Merhum Asım Bey gibi bazı zatlar benim için bir yadigâr olarak güzel yazılarıyla yardım ettiler. Benim çok hazin gurbetimdeki hatıratımı yazdılar. Sonra o envari imaniyeyi derdine tam derman bulan bir kısım zatlar onları okumak istediler ve okudular. Hayatı ebediyelerine tam bir tiryak olduğunu hakkal yakin gördüler. Kendilerine istinsah ettiler. Elinize geçen ve nazarı teftişinizde bulunan fihriste risalesi gösteriyor ki, Risale-i Nur'un her bir cüz'ü, bir ayeti i Kur'aniyenin hakikatini tefsir eder. Ve hususan erkanı ı imaniyeye dair ayetleri öyle vuzuhla tefsir eder ki, Avrupa feylesoflarının bin seneden beri Kur'an aleyhinde hazırladıkları hücum planlarını ve esaslarını bozuyor. Şimdilik elinizde ihtiyar risalesinin, 11. ricasında, binler imani ve tevhidi bürhanlardan bir tek bürhan var. Nümune için ona bakınız, dikkat ediniz, davam doğru mudur, yanlış mıdır anlarsınız. Hem bu vatana ve bu millete ne kadar menfaatli olduğunu, nümune için, Risale-i Nur'un eczalarından olan İktisat Risalesi ve hastalara, imandan gelen yirmi beş devalı Risale ve ihtiyarlara, İmandan gelen on üç rica ve teselli risaleleri, bu mübarek milletin yarısından ziyade bir yekün teşkil eden fakirler, hastalar, ihtiyarlar taifelerine gayet kıymettar bir hazine-i servet ve tiryak ve ziya olduğunu insaf ile bakan herkes kabul eder kanaatindeyim. Hem vazifeyi tahkikatınıza yardım için derim fihrist Risale'si 20 senelik risalelerimin bir kısmının fihristesidir. İçindeki risalelerin bir kısmının asılları Darül Hikmet'ten başlar. Fihristedeki numaralar telif tertibiyle değildirler. Mesela 22. söz 1. sözden daha evvel telif edilmiş ve 22. mektup 1. mektuptan daha evvel yazılmış. Bunlar gibi çok var. Salisen İman ilminden ibaret olan Risale-i Nur edzaları emniyet ve asayişi temin ve tesis ederler. Evet, güzel seciyelerin ve iyi hasletlerin menşe ve menbaı olan iman elbette emniyeti bozmaz, temin eder. İmansızlıktır ki seciyesizliği ile emniyeti ihlal eder. Hem bunu biliniz ki 20-30 sene evvel bir gazetede gördüm ki İngilizlerin bir müstemlekat nazırı demiş bu Kur'an Müslümanların elinde varken, biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun kaldırılmasına ve çürütülmesine çalışmalıyız. İşte, bu kafir muannidin bu sözü, 30 senedir nazarımı Avrupa feylesoflarına çevirmiş olduğundan, nefsimden sonra onlar ile uğraşıyorum. Dahiliyeye pek bakamıyorum ve dahildeki kusuru, Avrupa'nın hatası, ifsadıdır derim. Avrupa feylesoflarına hiddet ediyorum. Onları vuruyorum. Felillahilhamd, Risale-i Nur, o mu'annit kafirin hülyasını kırdığı gibi, maddiyyun, tabiiyyun feylesoflarını tam susturur bir vaziyete girmiştir. Dünyada hangi şekilde olursa olsun, hiçbir hükümet yoktur ki, kendi memleketinin böyle mübarek mahsulünü ve sarsılmaz bir madeni kuvvi maneviyesini yasak etsin ve naşirini mahkum eylesin. Avrupa'da rahiplerin serbestiyeti gösteriyor ki hiçbir kanun tarihi dünya olanlara ve ahirete ve imana kendi kendine çalışanlara ilişmez. Elhasıl 10 sene kadar sebepsiz bir nefy'e mahkum, ihtilattan, muhabereden memnu, gurbetzede bir ihtiyar adamın saadet ebediyenin anahtarı olan imanına dair hatırat-ı ilmiyyesini yazmasını dünyada hiçbir kanun ona yasak diyemez ve demez kanaatindeyim. Ve şimdiye kadar hiçbir alim tarafından tenkit edilmemesi, elbette o hatırat, aynı hak ve mahzı hakikat olduğunu ispat eder. Benim ittihamım ve tevkifime sebep gösterilen dördüncü madde, devletçe yasak edilen tarikat dersini vermekle ihbar edilmiş olmaklığımdır. el cevap, evvela elinizdeki bütün kitaplarım şahittirler ki, ben hakaik imaniye ile meşgulüm. Hem müteaddid risalelerde yazmışım ki, tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız cennete giden pek çok, fakat imansız cennete girecek yok. Onun için imana çalışmak zamanıdır diye beyan etmişim. Saniyen, on senedir Isparta vilayetinde bulunuyorum. Biri çıksın bana tarikat dersi vermiş desin. Evet, bazı has ahiret kardeşlerime ulumu imaniye ve Hakayık Aliye dersini hocalık itibariyle vermişim. Bu tarikat talimi değil, belki hakikat tedrisidir. Yalnız bu kadar var. Ben Şafii'yim. Namazdan sonraki tesbihatım Hanefi tesbihatından biraz farklıdır. Hem akşam namazından yatsı namazına kadar ve fecirden evvel hiç kimseyi kabul etmemek şartıyla kendi kendime günahlarımdan istiğfar ve ayetler okumak gibi şeylerle meşguliyetim var. Zannederim dünyada hiçbir kanun bu hale yasak diyemez. Bu meseleyi tarikat münasebetiyle hükümet ve mahkeme memurları tarafından benden soruluyor. Ne ile yaşıyorsun? El cevap 9 sene ikamet ettiğim Barla halkının müşaadesiyle, şiddeti iktisat berekatiyle, tam kanaat hazinesiyle Ekser günlerde her bir gün yüz parayla, bazı daha az bir masrafla yaşadığımı benimle temas eden dostlarım bilirler. Hatta yedi sene zarfında, elbise, papuç gibi şeylere yedi banknot ile idare ettim. Hem elinizde bulunan tarihçi hayatımın şehadetiyle, bütün hayatımda halkların hediye ve sadakalarından istinkâf edip, en sadık dostlarımın hatırlarını rencide ederek hediyesini reddetmişim. Eğer mecburiyetle hediye almış isem, mukabilini vermek şartıyla aldığımı, bana hizmet eden dostlarım bilirler. Darül Hikmetil İslamiye'de aldığım maaştan çoğunu, o zaman yazdığım kitapların tab'ına sarf ettim, az bir kısmını hacca gitmek için sakladım. İşte o cüz'i para, iktisat ve kanaat ile on sene bana kâfi geldi ve yüz suyumu döktürmedi, daha o mübarek paradan biraz var.'' Ey heyeti hakime, bu uzun ifadatımı dinlemekten usanmamak gerekir. Çünkü 20-30 kitap benim tevkif namemin evrakı içine girmişler. Bu kadar itham evrakıma karşı elbette bu uzun ifade kısa kalır. Ben 13 senedir dünya siyasetine karışmadığımdan kanunları bilmiyorum. Hem kendimi müdafa için aldatma tenezül etmediğime tarihçi hayatım şahittir. Ben hakikatı hali olduğu gibi beyan ettim. Sizin vicdanınız var ve kanunların gadirsiz ve tatbiklerini bilirsiniz. Hakkımda hükmünüzü verirsiniz. Bunu da biliniz ki bazı iktidarsız memurların iktidarsızlıklarından veya evhamlarından veya keçi ve kurt bahanesi nevinden veya kendilerine paye vermek veya hükümete yaranmak fikriyle. Yeni serbestliği kanunlarının tatbiklerine zemin hazırlamak entrikalarından, hakkımda dürbün ile bakarak, habbe-i kubbe gösterdiler. Sizlerden ümidimiz şudur ki, iktidarınızdan, onların evhamlarının kubbesinin habbe olduğunu göstermektir. Yani onların dürbünlerini aksine çevirip bakarsınız. Hem bir ricam var, müsaade edilen kitaplarımın bin liradan ziyade bence kıymetleri var bana iade ediniz onların mühim bir kısmı 12 sene evvel Ankara Kütüphanesine iftihar ve teşekkür ile kabul edildiğini Kütüphane nazırı gazete ile ilan etmiştir şimdilik hayatıma hükümleri geçen heyetinizin re'i ile bu ifademin bir suretini müddei umumiye verip beni bu zarara sokanlar aleyhinde ikame-i dava etmek ve bir suretini dahiliye vekâletine ve bir suretini de meclisi mebusana vermek istiyorum Yukarıdaki müdafatımın birinci tetinmesi, beni istintak eden zatın ve heyeti hakime'nin nazara dikkatlerine, evvelki ifademe üç maddeyi ilave ediyorum. Birinci madde, bizi hayrette bırakan ve gayet şaşırtan ve bir garazı ihsas eden ve bir iltizam hiçten bir sebebi i ittiham etmek nev'inden, müsırrane bir cemiyet ve teşkilat varmış gibi soruyorlar. Bu teşkilatı yapmak için nereden para alıyorsunuz?" diyorlar. el cevap: Evvela ben dahi soranlardan soruyorum. Böyle bir cemiyet-i siyasiyenin bizim tarafımızdan vücuduna dair hangi vesika, hangi emareler var ve para ile teşkilat yaptığımıza hangi delil, hangi hüccet bulmuşlar ki, bu kadar müsırrâne soruyorlar. Ben, on senedir Isparta vilayetinde şiddetli tarassud altında bulunmuşum. Bir iki hizmetkar ve 10 günde bir iki yolcudan başka adamları görmeyen garip, kimsesiz, dünyadan usanmış, siyasetten gayet şiddetle nefret etmiş ve kuvvetli siyasi muhalif cemiyetlerin ne kadar aksülameller ile zararlı ve akim kaldığını mükerrer müşahedatla görmüş ve kendi kavim ve binler dostları içinde en mühim fırsatta siyasi cemiyet ve cereyanları reddetmiş ve karışmamış ve imanı tahkiki'nin gayet kutsi ve hiçbir şeyle zedelenmesi caiz olmayan hizmeti bozmak ve ağrazı siyasi ile çürütmeyi en büyük bir cinayet telakki ederek şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçan ve on seneden beri aûzü billâhi mineşşeytânirracî ve siyaset kendine düstur eden ve hileyi hilesizlikte bulan asabî ve bilaperva esrarını faş eden on sene koca Isparta vilayetinin hassas ve cesas memurlarına böyle teşkilat sezdirmeyen bu adamdan, böyle bir teşkilat var ve siyasi bir dolabı çeviriyorsunuz diyenlere karşı, yalnız ben değil, belki Isparta vilayeti ve bütün beni tanıyanlar, belki bütün ehli akıl ve vicdan, onların iftiralarını nefretle karşılar ve garazkâr planlar ile onu itham ediyorsunuz diyecekler. Saniyen, meselemiz imandır. İman uhuvetiyle bu memlekette ve İSparta'nın %99 adamlarıyla uhuvetimiz var. Halbuki cemiyet ise ekser içinde ekaliyetin ittifakıdır. Bir adama karşı 99 adam cemiyet olmaz. Meğer gayet insafsız bir dinsiz herkesi haşa kendi gibi dinsiz tevehüm edip bu mübarek ve dindar milleti tahkir etmek niyetiyle böyle işaa eder. Salisen benim gibi pek ciddi bir muhabbetle Türk milletini seven ve Kur'an'ın senasına mazhariyetleri ciyetiyle Türk milletini pek çok takdir eden ve 600 seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'an'ın bayraktarı olan bu millete karşı gayet şiddetli taraftar bulunan ve bin Türk'ün şehadetiyle bin milliyetçi Türkçüler kadar Türk milletine bilfiil hizmet eden ve kıymetdar 30-40 Türk gençleri namazsız otuz bin hemşehrilerine tercih etmekle bu gurbeti ihtiyar eden ve hocalık kaysiyetiyle izzeti ilmiyeyi muhafaza eden ve hakaik imaniyeyi pek vazih bir surette ders veren bir insanın, on sene ve belki yirmi-otuz sene zarfında, yirmi-otuz değil, belki yüz, belki binler talebesi, sırf iman ve hakikat ve ahiret noktasında onunla fedakârâne bağlansa ve ahiret kardeşi olsalar çok mudur ve zararı mı var? Hiç ehl-i vicdan ve insaf bunları tenkide cevaz verir mi? Ve bunlara cemiyet-i siyasiye nazarıyla bakabilir mi? Rabian, on sene zarfında yüz banknot ile idare eden ve günde bazen kırk parayla geçinen ve yetmiş yamalı bir abayı yedi sene giyen bir adam hakkında nereden para alıp yaşıyorsun ve teşkilat yapıyorsun diyenler, ne kadar insaftan uzak düştüklerini ehl-i insaf anlar. İkinci madde. Menemen hadisesinin bir yalancı taklidini yapıp millete dehşet verip serbestliği kanunları kolayca tatbik etmek desisesiyle hükümeti ifaal ederek güya hükümetin serbestliği kanunlarını kabul ettirmesine yardım ediyor entrikasıyla beni Barla'dan Isparta'ya cebren celbettiler. Baktılar ben öyle fitnelere alet olamıyorum ve öyle her cihetçe vatana, millete, dine zararlı olan akim teşebbüslere hiçbir meylim yoktur. Anladılar ki o vakit planlarını değiştirdiler. Benim beğenmediğim bir şöhret ikazibemden istifade edip hiç hatır u hayalimize gelmeyen entrikalarla başımıza menemen hadisesi mazlumesinin bir mevhum taklidini geçirdiler. Hem millete hem hükümete hem masum mevkuf birçok efrada millete büyük zarar verdiler. Şimdi yalanları meydana çıktıkça kurdun keçiye bahane bulması nev'inden bahaneleri bulup Memurini adliyeyi şaşırtmak istiyorlar. Adliye memurlarının bu meselede çok dikkate ve ihtiyata muhtaç olduklarını müdafaa-i milliye hukukum noktasında hatırlatıyorum. Asıl itham edilecek onlardır ki hükümetin bazı erkanına dalgavkuluk edip ve sahtekârlıkla bir yalancı cemiyet maskesi altında bazı saf değil masumları, biçareleri tahyic ederek küçük bir hadise çıkarır. Sonra şeytan gibi habbey-i kubbe gösterip hükümeti şaşırtır, çok masumları ezdirir, memlekete büyük zarar verir, kabahati başkalara yükler. İşte bu meselemiz aynen böyledir. Üçüncü madde. Hükümetin daireleri içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye ve tesiratı hariciyeden en ziyade bir tarafa ne hissiyatsız bakmakla mükellef olan elbette mahkemedir. Ben mahkemenin hürriyeti tahammesine istinaden hürriyetle hukuku hürriyetimi bu suretle müdafaa etmeye hakkım vardır. Evet her yerde adliyede mal ve can meseleleri var. Eğer hakim şahsi hiddet edip bir katili katletse o hakim katil olur. Demek adliye memurları hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün bütün azade ve serbest olmazsa sureten adalet içinde müthiş günahlara girmek ihtimali var. Hem canilerin kimsesizlerin ve muhaliflerin dahi bir hakkı var ve hakkını aramak için gayet bir tarafane bir merci isterler Adalet noktasından tarafkirlik fikrini verip Adaletin mahiyetini zulme çeviren hakkımda sarf edilen bir tabirdir ki İsparta'da ve burada bazı isticvaplarda, ismim Sayit Nursi iken her tekrarında Sayit Kürd'i ve bu Kürt diye beni öyle yad ediyorlar Bununla hem ahiret kardeşlerimin hamiyet milliyelerine ilişip aleyhime bir his uyandırmak, hem mahkeme ve adaletinin mahiyetine bütün bütün zıt ve muhalif bir cereyan vermektir. Evet, hakim ve mahkeme tarafgirlik şaibesinden müberra ve gayet bir tarafane bakması birinci şart adalet olduğuna dair binler vukaati tarihyeden Hazreti Ali radıyallahu anhın hilafeti zamanında bir Yahudi ile mahkemede beraber oturmaları ve çok padişahların adi adamlar ile mahkemeyi adalette görülmesi gibi çok hadisatı tarihiye varken, benim hakkımda bir yabanilik hissini veren ve nazar-ı adaleti şaşırtmak isteyen adamlara derim. Ey efendiler! Ben her şeyden evvel Müslümanım ve Kürdistan'da dünyaya geldim. Fakat Türklere hizmet ettim ve yüzde doksan dokuz menfaatli hizmetim Türklere olmuş. Ve en çok hayatım Türkler içinde geçmiş ve en sadık ve en halis kardeşlerim Türklerden çıkmış ve İslamiyet ordularının en kahramanı Türkler olduğundan, mesleki Kur'an-ı her milletten ziyade Türkleri sevmek ve taraftar olmak kutsi hizmetimin muktezası olduğundan, bana Kürt diyen ve kendini milliyetperver gösteren adamların bini kadar Türk milletine hizmet ettiğimi, Hakiki ve Civanmert bin Türk gençlerini ihat edebilirim. Hem heyeti hakimenin ellerinde bulunan 30-40 kitabımı, hususan iktisat, ihtiyarlar, hastalar risalelerini ihat ediyorum ki Türk milletinin beşten dört kısmını teşkil eden musibetzede, fakirler ve hastalar ve dindar muttakiler tayifelerine bin Türkçü kadar hizmet eden o kitaplar Kürtlerin ellerinde değil, belki Türk gençlerinin ellerindedirler. Heyet Hakimenin müsaadesiyle bizi bu belaya sokan ve Hükümetin mühim bazı erkanını ifa eden ve Milliyet perverlik perdesi altında entrikaları çeviren mülhid zalimlere derim. Ey efendiler, benim hakkımda tespit edilmeyen ve tespit edilse dahi bir suç teşkil etmeyen ve suç olsa bile yalnız beni mesul eden bir madde yüzünden kırktan fazla Türkün en kıymetli gençlerini ve en muhterem ihtiyarlarını Büyük bir cinayet işlemişler gibi bu belaya atmak milliyetperverlik midir Evet sebepsiz böyle işkenceli tevkife düşenler içinde Türk gençlerinin medarı iftiharı olacak bir kısım var ki uzaktan kıymetini hissedip ona yalnız bir selam veya imani bir risale göndermemle onu bir cani gibi çoluk ve çocukları içinden alıp bu belaya atmak milliyetçilik midir ben ki, sizin nazarınızda yabani millettenim diyorum. Bu mevkuf olan civan mert ve muhterem Türk gençleri ve ihtiyarları içinde öyleleri var ki, onların bir tanesini kendi milletimden yüz adama değiştirmem. İçinde öyleleri var ki, haşiye, o zatlar meni muhakeme ile iki aylık sıkıntılı tevkiften sonra tahliye edilmişlerdir. On sene bana zulüm eden memurlara, beş seneden beri onların hatırları için, o zalimlere bedduayı bıraktım ve onların içinde öyleleri var ki ali seciyelerin en halis numunelerini o ali cenap Türk arkadaşlar da kemale hayret ve takdirle gördüm ve Türk milletinin sırrı tefavvukunu onlarla anladım. Ben vicdanımla ve çok emarelerle temin ederim ki eğer bu masum mevkuflar adedince vücutların bulunsaydı veyahut onların umumuna gelen her nevi meşekkatlerini alabilseydim Kasem ederim ki müftehirane o kıymettar zatlara bedel çekmek isterdim. Benim bunlara karşı bu hissim onların kıymeti zatiyeleri içindir. Yoksa şahsıma karşı faydası dokunması değildir. Çünkü bir kısmını yeni görüyorum. Bir kısmı belki o benden fayda görmüş, ben ondan zarar görmüşüm. Fakat binler zarar görsem yine onların kıymeti nazarımda tenzil etmez. İşte ey Türkçülük dava eden mülhit zalimler. Türk milletinin medar iftarı olabilecek bu kadar zatları gayet adi ve ehemmiyetsiz bahaneler ile sizin tabirinizle benim gibi bir Kürt yüzünden perişan etmek, tezli etmek milliyetçilik midir? Türkçülük müdür? Vatanperverlik midir? Haydi o insafsız vicdanınıza havale ediyorum. İşte mahkemeyi adile onların masumiyetini anlamakla çoklarını tahliye etti. Eğer ortada bir suç varsa, o suç benimdir. Onlar, uluv-i benim gibi garip bir ihtiyar hocaya, soba yakmak, su getirmek, yemek pişirmek ve kendime mahsus bir risalemi tebyiz etmek gibi cüz'i işlerimi sırf lilla için yapmışlar ve benim hatırım için hatıra defterim hükmünde olan o iki risalemin ahirlerinde bir hatıra olmak üzere imzalarını atmışlar. Acaba dünyada, Böyleleri, böyle bahanelerle muâheze edecek bir kanun, bir usul ve bir maslahat var mı?